Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında daha Profesör Doktor Ethem Cebecoğlu hocamızla Kalbin Sesi Erkam Radyo'da birlikteyiz. Öncelikle hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyoruz. Malumunuz olduğu üzere bu programda, Gariplerin Kitabı programında Esat Efendi Hazretlerinin menakıbı, hayatı ve tasavvufi görüşlerinden bahsediyor kıymetli hocamız bizlere. Muhterem hocam dilerseniz hemen programa Daha önceki kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bir önceki programda Esad Efendi Hazretlerinin dünya ile ilgili görüşlerinden bahsediyordunuz. Her evet. şey fani, Allah Teala işte baki, her şey yok olucu, sadece Cenab-ı Hakk'ın zatı baki ve devamlıdır ayetine vurgu yaparak Esad Efendi Hazretleri dünya ve ahiret dengesiyle ile alakalı neler söylüyor? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Efendim tabi bu bu dünyayı bir kere ayrılık olarak görüyoruz. Yani ayrılık, tabi ayrılık ağlamayı gerektirir. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şi ve igiryanı tali eyleyen şeydaların haşredek memnunudur bu bir kararı iftirak. Diyor ki bu ayrılıktan Ve bu ayrılığın acısından dolayı huzuru kaçan ve ağlama usulünü öğrenmeye çalışan aşıkların aşıkları kıyamete kadar bu hallerinden memnundur. Yani ayrılıktan dolayı ağlıyorlar ve ağlamalarından memnunlar. Yani ağla, ağlayamamaktan da memnun değiller. Ayrılığın farkına var Ağlamak huzur verir. Farkına varamamak, varamamak huzur vermez ve farkına vardıktan sonra ağlamamak o da huzur vermez. Farkına varmak huzur verir. Biliyorsunuz, farkına vardıktan sonra ağlamak da huzur verir. Bu insanlar işte Bişnevezne'yi çon hikayet şikayet etmek, ayrılıklar, bunun farkında değil insanlar. Evet. İşte, aşk ateşi ve ayrılık çilesi, onları bezdirmez. Yani evet. gerçekten aşıksanız, gerçekten ayrılığın farkında iseniz, ve ayrılığı hissediyorsanız, ağlarsınız, size huzur verir, onun, vermiş olduğu huzur size enerji verir. Yani asıl vatan ahiret bu evet. dünya, gurbet diyar yani öyle. ama ölümü hatırlamak da yani yuhuricin hayyemnel meyit ölümden enerji almak diye bir kavram var aslında burada. Evet. Yani kaos, kaostan, karanlıktan bir ışık geliyor. Lüks, eksperen istiyorlar buna, batırlar. Işıktan geliyor. Karanlıktan geliyor ışık. Işık karanlıktan geliyor. Dolayısıyla... Karanlığı referans alırsanız... Daha önceki derslerimde anlattığım gibi... Hayatı ölümle terbiye edebilirseniz şayet... hayatımızdan memnun olabilirsiniz. Çünkü nasıl olsa referansın belli. Buraya gideceğim ben burada. Evet. Elde bir. Bunun farkındalığıyla yaşarsan... Bir sıkıntı çekmezsin. Gidiciliğinin farkında olan bir insan da yanlış, eksik noksan hareket yapmaz. Hareketleri düzgündür. Gideceğim yarın Allah'ın huzurunda, Allah'a Allah nasıl bakacağım ben? Evet. Yani insan, ayrılığın farkında olan insanlarda böyle bir ahlaki meziyet var. Bir günahkardan bahsedilir. bizim kitaplarımızda soğuk kitaplarında Pardon özür dilerim. Hadis. Hadis olarak okudum ben bunu. Evet. Ve Sahih müslümde okudum hatırlıyorum. Bu okuyucu söyleyeceğim hadis. Mealini söyleyeceğim. Bir kul vardı diyor. Çok günah işlemişti. Bir tane bile sevabı yoktu diyor. Hiç sevabı yok. Vallahi tamamen günah. Ölmeden önce elini açtı. Ya Rabbi senden bir isteğim var dedi. Lütfen bu duamı kabul etti. Ben öldüğüm zaman vücudum yaksınlar. Kül haline getirsinler. Rüzgara versinler, yele versinler. Darmadağını dünyanın her bir tarhana dağılayım gideyim. Yeter ki senin huzuruna çıkmayayım. allah Teala Hazretleri bu kuluna dedi ki, ey kulum toz haline de gelsen, bütün dünyaya zerrelerin dağılsa evet. hepsini ben toplayıp ahireti bir araya getiririm. Ve hakikaten kul öldü, yaktılar, tozunu savurdular ve mahşer günde hesap için zerreleri bir araya geldi, Allah'ın karşısına çıktı. Allah direkt şu soruyu sordu. Sen niçin böyle bir talepte bulundun dedi. Benimle karşılaşmamak için olduğunu söyledin ama bunun esas gayesi nedir diyor sordu. Evet. Zaten Allah her şeyi biliyor da yine de tak ediyor, konuşturuyor onu. Ya biliyor. diyor, günahlarım çok, sevabım yok. Sen büyük bir Allah'sın. Senin yüzüne bakmaya çok utanıyorum diyor. Yani hiçbir şey yok, bomboşum ben diyor. Tamamen günahkarım. Bitmişim ben artık diyor. Ne? Bu halimle sen yüzüne nasıl ben bakabilirim? Senden çok utanıyorum Rabbi diyor. Onun için bütün vücudum yakınsın. Ondan sonra toz haline gelsin, rüzgara verilsin, sulara, karalara dağılsın gitsin. Bu şekilde senin uzlarına çıkmayayım diye bunun için arzettim. Utanıyorum senden diyor. Allah dedi ki gerçekten utanıyor musun? Evet utanıyorum. Benden utanıyorsan beni takdir edebiliyorsun. Ve ma kaderullaha hakka kadirih. Günahta işlesen. Yani utanmış adam. İşleyip de utanmayanlar var ya. Evet. El haya mine'l-i'man. Bu utanmak iman alametidir. Günahlarını bağışladım. Buyur cennete gir der ve o adam cennete girer. Allah'tan utanmak. İşte bu dünyada, geçici olan dünyada, insan herhangi bir iş yaptığı zaman, herhangi bir söz konuştuğu zaman, hangi edimi, eylemi, ameli varsa, hemen bunun hesabını ben Allah'a nasıl verebilirim? Bu sürekli bir bilinç halidir. Gaflet olmuyor. Bu da sürekli zikirle ya yeurlezine emenuz kurullah zikran kesira Allah'ın sürekli zikreden ayetiyle alakalı bir keyfiyet. Evet. Yani sizde sürekli Allah bilinci olsun, sürekli olsun. Bazen Allah bilinci var, bazen Allah bilinci yok. O bilinç olmazsa ki olmadığı için biz bu günahlar işliyoruz. Olsaydı Allah yanımızda olsaydı, olduğuna inansaydık ki işleyebilir miydik? Günahı işlememiz Allah'ın yanımızda olmadığına inandığımızı gösterir. İnansan, farkında olsaydın, o farklılığı yaşasaydın, günahı işleyemezdin. Allah ne zaman yanımıza gelecek? Bir türlü getiremedik. Onun için bu dedikoduları yapıyoruz. Onun için bu yalanlara söylüyoruz. Onun için kalbimizden kötü düşünceler geçiyor. Onun için Allah'a isyan halindeyiz. Ah Allah bir yanımıza gelse. ah Allah'a bir inansak. Bunlar neyse ortadan kalkacak. Hiçbir şey kalmayacak. Her şey günlük İslamlık olacak. Çok güzel olacak. Ama ortada Allah yok. Ne zaman gelecek Allah yanımıza? Allah'ı kaybettik biz. Allahsız bir İslam yaşıyoruz. Ömer Lütfü Meden'in yazdığı kitapta anlattığı gibi. Yok. Tüketmişiz. Allah'ımızı tüketmişiz. Hayatımızda hiç tesir yok Allah'ın bize. İnanç yok. Yani Sadefefendi Hazretleri ne dönerse hocam kıymetli hocam. Evet. Dünya hayatının geçici olduğunu vurgu yapıyor. Dolayısıyla değer verilmeye, önem verilmeye bu nedenle çok fazla layık olmadığını ifade ediyor Sadefefendi Hazretleri. Evet. Yani bu ahiretle dünyayı mukayese edince dünya değersiz ama e, hakikatte ahireti kazanmak için de bu dünyanın ciddi manada bir değeri var yani. Evet. Ahiretten dolayı. Ahiretten dolayı. Ahiret referans alırsanız hayatınız değer kazanıyor. Yoksa hayat değersiz olunca intihara kalkışıyoruz değil mi? Evet. ya Hayatı değerlendirmek lazım. Ama değerini ölümle kazanacak. Efendim burada Esad-ı Hazretleri bir mektubunda dünyayı Harut ve Marut'a benzetiyor. Evet. Ve aldatıcı ve iğreti cazibesinden Allah'a sığınıyor. Biliyorsunuz Harut ve Marut gökte iki melekti. Yer indi, günah işlediler. Onları bile kandırdı. Yani Harut ve Marut'un dünyası bu dünya. Onu bile kandıran ki melekler Allah'la konuşuyor. ...Allah da inanıyor. Ve... ...buna rağmen... ...dünyanın cazibesine kapıldılar... ...işte zina yaptı deniliyor... ...çocuk öldürdü, içki içti... ...anlatılıyor kitaplarda... ...bu dünya harut mağrut dünyası... ...yani çok dikkatli ol... ...nefis büyük günah işlediler... Yani. ...tabii günah işlediler... ...daha önce insanları kınıyorlardı... ...nefsin ne olduğunu bilmedikleri için... ...nefis kendilerine verilince... ...aynı varsaya kendileri düştüler... Ve Musul yakınlarında Babil, Babilonya şehri yakında işte dünyada bize azabımızı ver yarabbi dediler. Bir kuyunun içerisinde ayaklarının asılarak kıyamete kadar kalma azabı verildi. Cübbi Cübbi Babil, cübü Harut ve Marut böyle Harut Marut kuyusu, Babil kuyusu diye anılır bu kuyu. Evet. İşte bu aldatıcı Cezbetici, geçici bu dünya bizi Allah'a ulaşma yolunda, Allah'a kul olabilme, Allah'ı yaşayabilme, O'nun Kur'an-ı Kerim'ini, Peygamber'in sünnetini yaşama yolunda bir engel olmamalı bu dünya. Esad-ı Elbihaz. Hazretleri, fani ve geçici dünyanın aldatıcı işlerinin peşinden gitmek, gölgeyi takip etmek gibidir derler. Dünya bir gölge. Dünya hemen bir gölgeliktir. Gelmiyor bir gölge. Dünya dalmak demek gölgeye dalmak demek. Gölge. Yani peşinden ne kadar koşarsak yetişemeyeceğiz. Yani. Onun için gölgeyi kaybetmek gerek. Gölgem kayboldu. Gölge, gölgem kayboldu diyor değil mi? Gölgen gölgesinin kaybolduğunu söylüyor. Dünyayı kaybettim diyor. Dünyayı kaybeden ahireti bulur. Evet. ahireti kaybeden de dünyayı bulur kafir ülkeler bugün hristiyan ülkeler ahireti kaybetmiş dünyayı iyi bulmuşlar ama evet. biz müslümanlar da bakıyorum dünyamızı kaybetmişiz sızay karakosun dediği gibi 8 yaşında bütün ümmeti Muhammed, muhammed çocukta büyümepiş diyor onun için elinden elma şekerlerini hristiyanlık alemi alıyor durmadan diyor ama biz de herhalde ahireti kazanıyoruz ben o kanaatdeyim biraz da daha. daha büyüyemedik biz <Gülüyor> evet Allahü Teala ve ileyhil mesir diyor ya ve ileyhel mesir bana dönün bana dönün bu ayeti icabet ederek insan ruhunu teslim edince bütün dünyevi gayretlerin boşa gittiğini ve gerçek vatan olan kabir için gereği gibi hazırlanmadığı için gidilen yere eli boş gidildiği için dünyanın boş olduğu anlaştılar ama iş işten geçer Apartman aldık, e, araba aldık, Efem villa aldık, e, daire aldık, arsa aldık, aldık bağ, bahçe aldık, bahçe boşdan aldık, her şey aldık. Öldüğüm zaman mezar'a hiçbirisi girmiyor. Bir mektubunda esad el varsa böyle bir şeyimiz ahirede götürelim diyor. Efendim nasıl götürelim? Bir hayır işine, bir camiye, bir Kur'an kursuna. Bir hayır işine vakfedelim diyor. Vakfettiğiniz eviniz ahirete sizinle beraber gider diyor. Hani Peygamberimiz Hazreti Ayşe annemize diyor ya, Ey Ayşe bizim kurbanımızdan bize ne kaldı diyor. Evet. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, Sağ ön budu hariç bütün hepsini fakirlere dağıttık diyor. Peygamberimiz ise, Demek ki sağ ön budu hariç geri kalan hepsi bize kalmış diyor. Evet. Dağıtılanlar bizim oldu. Dağıtılanlar bizim diyor. Evde kalan ön kol var ya o bizim değil diyor. Ahirete giden bizimdir diyor. Hep ahiret taşıyacağız. Cebindeki parayı ahirete taşıyacaksın. Ver, durmadan ver. Evet, ver. Efendim, Allah'ın rızasını sağlamaya çalışarak, Gayretlerini bu yönde harcayanlar iki dünyayı da kurtarmış olurlar. Esad Efendi, Şemseddin-i Sivasi'nin bir gazeline yaptığı bir tahmisle Dünya ile ilgili Unutma adlı şiirini şöyle dile getirir. Cahınla sakın Halid-i Agah'ı unutma. Bağla kemer-i hizmeti Allah'ı unutma. Aldanma şu tahta, sonraki cahı unutma. Ey gafil, uyan, rihlet-i nagahı unutma. Yol korkuludur, korkusu çok rahı. Unutma. Dünyaya misafir gelenin rahatı yoktur. Endişe-i rahı, hatarı-ı haşyeti çoktur. Her çen ki es'ad bu gibi korkusu yoktur. Bu bağı cihan içere heva yolları çoktur. Şemsi yürüsen Hakk'a giden rahı unutma. son itibariyle Rabbimiz bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Rabbena, atina, fid dünya, haseneten ve fil ahireti haseneten. Ayetinde görüldüğü gibi ve qinazabınlar, esat efendi de dünyada iyiliği istemektedir. Yani ahiret iyiliği var, dünyada da iyilik istemek, fidüniya haseneyi de istemek lazım. Bu açıdan onun dünyaya bakışı odunludur, negatif dünya görüşü yoktur. Fidüniya haseneten var. ve ayettir. Duaların en hayırlısı biliyorsunuz Rabbena duasıdır. Bununla ilgili hadis var. İki dünya saadetinden bahsediyorlar. Hem bu dünya hem ahiret saadeti. Yani. Ancak dünya kişinin Allah'a ulaşma yolundaki bir engel ise yani literatürde masiva kelimesinin karşılaştığı, karşıladığı anlam yoğunluğunu içinde barındırıyorsa o zaman dünya uzaklaşılması gereken bir olgudur. Bu nedenle hiçbir şey asıl itibariyle kötü değildir. Eğer eşya Allah'a ulaşma yolunda engel ise o zaman kötüdür. Eşyanın bizzat kendisi kötü değil. Dikkat edin. Kullanıldığı yere göre izafi olarak iyi veya kötü diyoruz. Yani, yani masiva anlamında kullanılıyorsa yani Allah'ı unutturuyorsa o evet. zaman e, kötü olmuş oluyor. Aksi takdirde her şey iyi anlamında Esad Efendi Hazretleri burada kullanıyor değil mi hocam? Evet. Gerçekten yani Esad Eylül Hazretleri tam denge. denge. Yani golden way diyoruz. Altın yol, altın. Çok önemli. Dışımızda zahirimizle bu dünyanın hakkını vermek zorundayız. İçimizde de Allah'ın hesabını Allah'la beraberliğin hesabını vermek zorunda. Hakkını vermek zorundayız. Evet. Yani İçimizde Allah sarhoşluğu, aşk olacak, akıl yok kalpte. Dıştaysa akıl ve bu dünyayı çözmek, bu aydınlanmış akıl var. İllimine olmuş akıl var. Hakikati gören, dünyayı anlayan akıl var. Ya. Evet hocam. Efendim burada aşıkın hali budur. dünyayı terke, ahireti arzulamaya yönelen bir yapı var. Yani ahiretu Çok önemli bu. Ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Burada anlatırken esaderül azizler bir yerde geçiyordu. hatırımda kaldığına göre konuşuyorum. Dünya da hayırlı, ahirette hayırlı, ama ahiret daha hayırlı. Evet. Akıllı olan en hayırlıya çalışır ve az hayırlı olanı çok hayırlı olana feda eder. Hazreti Ömer Bekir gibi malının tamamını vermeli. Aşıkın hali budur. Yani önemli mühimme tercih etmek diye. Yani. Ya. Önemli olanı daha az önemli olanı tercih etmek. Şiirlerinde de Esad Hazretleri. Zülmet-i kabirden asud ediliz pürnuruz. Lütf-ü Mevla'ya teşekkür ederiz mesruruz. Sayye-i Hazret-i Nakşi'de mübeşşer oldum. Sali tarihim için söylediler mağfuruz. Şeyh Osman Efendi için bir refah tarihi yazmış. Kabirin karanlığından dolayı gönlümüz sıkıntı değil rahat içinde. Çünkü bizim kabirimiz nur dolu, nur. Karınlık olursa üzülürüz. Kişi ışığını buradan götürür. Kabirde ışık yok. Teheccüh namazına kalkarsan, zikir çekersen. Evet. Mehmet Emin Haksever vardı, Ankara'da. Çok büyük bir zattı. Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir zat. Evet. Bir gün Vasif Efendi böyle Temmuz ayı mı, Ağustos'un başı mı Gece iki buçukta, ikide e, Balaban mehcidine gittim. Baktım kafa açık. Orada işte e, gideyim de bir gaza namazı kılayım. Dervişle değilim ama uyuyamadım sıcaktan. Camiye baktım açık. Abdestimi aldım, içeri yavaşça girdim. Arka tarafta on beş bir lamba yanıyor. Önde de Mehmet Emin Haksayar 104 yaşında öldü. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. İmam Efendi, Nakşi Şeyhlerinden İmam Efendi'nin Ankara halifesiydi. 12 yıl savaşmış. Akabe'de, Yemen'de, Çanakkale'de ve İstiklal Savaşı'nda ayakkabısının derisini yiyenlerden, açlıktan dolayı. Allah. Ya. Kendisi işte çok mübarek bir zatdı. Güdül'ün Akçakese köyünden de. Mübarek. Bir de baktım diyor, Mehmet'in aksiyar amca, yavaşça girdim, derin bir murakabe halindeydi diyor. Ama başının üzerine yeşil, içinde beyaz beyaz, böyle yıldız yıldız parlayan bir şeyler var. Böyle protoplazmik, bulutlu bir şey. Omuzlarını kaplamış, kalbinin ve göğsünün üst tarafını ve kafasını kaplamış. Yemyeşil. O biraz bir yıldız yıldız bir şeyler parlıyor içinde. O yeşil bulutlar bulutun içinde. fetedella della kelimesi orada peygamberin mirajında anlatılıyor. Bulut Bulutun bir daha ağması. Bir bulutun daha sarkması. Çok anlatılacak bir şey var da dalmıyoruz o konulara. Evet. Biraz dinleyicilerin de kafası karısını istemiyorum. Evet. Soğun derin konuları. Ankara'da kalem deride bunları ben anlatıyorum uzun uzun. Efendim, 15 dakika seyrettim diyor. Yem yeşil, böyle bulutsu, böyle içinde beyaz beyaz yıldızlar var, parlıyor diyor. O sırada nasıl olduysa bir dızırt, tırt yani bir tahtayı kızırdattım diyor. Arkaya dönmeden Vazifefendi hoş geldin dedi. Beni görmedi herhalde. Evet, görmedi. Bundan sonra arkaya döndü. Gel yanıma dedi. Ama efendim diyor koştum yanına ama o yeşil ışık ucuduna girdi kayboldu. Efendim bu yeşil ışık ne dedim? Evladım dedi. Kabirde ışık yok dedi. Geceleyin bu saatte zikir çeken, kendinden geçerek kendini Allah'a vererek zikir çeken insanlar işte ışık buradan gelir. Gecenin karanlıklarından gelir. Geceleyin zikir çeke çeke çeke çeke biz bu ışığı elde ettik. İşte mezara girince bu ışık girecek diyor. Şu lamba girmeyecek diyor. Bu ışık girecek. Evet. Bu ışıkla kabir aydınlanacak. Sen de tarihata gir, sen de ders al, sen de gecelerin dert çek, senin de ışığın olsun ve o ışıkla kabirin aydınlansın diyor. İşte Esad-ı kabirin karanlığından gönlümüz rahattır çünkü nur dolu diyor. Bizim içimiz nur dolu. Nur dolu olduğu için kabirimiz nur dolu olacak. Işık buradan götürüyoruz. Kişi ışığını buradan götürür. Bu ışıkla inşallah Sırat Köprüsü'nden de geçeceğiz. Sırat Köprüsü'nde nuruhum yes'a abeyne eydihim ve be'eymanihim onların nurları sağlarından ve önlerinden onlara yol gösterir. O ışıkla giderler diyor ahirette. Ayet bu da. Aksever, Mehmet Temin Haksa ve tam anlattığı gibi. Derüşlik bu. Evet. Derviş kardeşler zikir çekerken, o Muhammed bin Hani Hazretleri'nin Adab kitabını anlattığı gibi, zikiri çekerken gece, zikiri çekerken gece ölümüne çekmek lazım. Yani tehalükle çekmek lazım. Tehalük, ölümüne zikir çekmek. Allah! Öldüm. Allah! Derin bir eko ...sonsuzluk ve hiçlik ekosunu duyacaksın. Ölümün ekosu. H harfindedir o. Allah. Allah. Yankılanıyor. Ne? Allah, Allah, Allah, Allah. Allah Allah Allah. Allah. Allah Allah Allah. Allah. Allah Allah Allah. Ölümün sesi geliyor sana. Ölüm dağına çarpıyor Allah. Ve ölüm renginde bir Allah... ...senin içerisinde sana yansıyor. Ölümü yaşıyorsun... Allah'ı işselleştiriyorsun, zaman mekanı aşıyorsun, ölüm alanına, kader alanına, Allah'ın yaşadığı alana sıçrıyorsun. Allah zikriyle, gaybet hali. Şahın ı Hazretleri zikir telkini yaparken Muhammed Paris e Hazretleri'ne üzerine gelen gaybet haline tabi ol esas olan odur beni bırak evladım diyor. Bu anlattığımızı anlatıyor Şahın ı Hazretleri Hoca Muhammed Paris e Hazretleri'ne. Anlayana sivrisinek saz. Anlamayana etem ocağız. Evet. Zikirin, yani derviş zikrin zikirin hakkını ver. Dervişsin, dervişin hakkını ver yavrucuğum. Hakkını verdiğin zaman gündüz yaptığın işlerde yamuk yumuk olmaz. Veremediğimiz için işlerimiz hep yamuk yumuk. Ölümüne zikir çekmek lazım. Allah demek yani Allah'a kavuştum demek. Allah'a kavuştum. Allah'a koşmak nedir? Ölmek demektir. Öldüm, bittim. Bu dünyayı terk ettim. Allah! Allah! Allah! Allah! Bütün mesele bu. There is all problem. To be or not to be. William Shakespeare. Romeo Rome ve Juliet'in sonunda böyle söylüyor. Bütün mesele şu. Olmak, ölmek, ölmek olmaktır. Öldüğün zaman olacaksın diyor. Shakespeare söylüyor. Shakespeare aslında Müslümanmış. Şeyh Pir imiş adı. Evet. En son cümle bu. Aşk uğruna iki delikanlı birbirini öl... öl hadi diyor kızılan erkek. En sonunda ölmek olmaktır. Olmak ölmektir. Öldüğümüz zaman olacağız. Mutu kable ente mutu. Ölmeden önce ölünüz. Ki olunuz. Olmak demek ölmek demek. Ölmek demek olmak demek. Evet, ölüm bize değil, biz ölüme sahip olacağız. Ölüm bizi kullanmayacak, biz ölümü kullanacağız. Akşam ah Seddin gibi ölümüne kendi karar verecek. Mukarrabun Evliyası'nın özelliği bu. Onların hiçbir yaşamayı istemiyor. Hep ahireti istiyorlar. Yaşamayı istemiyorlar. Hep ahireti. Allah daha güzel. Orası daha güzel. Burası çile, sıkıntı yurdu, imtihan yurdu. Her gün bir tokat yiyoruz. Orada ebedi gençlik ülkesi. Ebedi güllerin solmadığı bir diyar. Oraya özlüyorum, oraya özlüyorum. Allah bu özlemden ayırmasın. Amin. Kıymetli hocam, bu kalbetin de anlattığı, menakıpta da geçen bir hadise var. Yükselmek için çok emek vermek gerek. Ee... Bununla alakalı bir hadise anlatılıyor. Bundan bahsedebilir misiniz? Evet. Yükselmek için... ...çok emek vermek gerek. Yani... ...Esta Derbili Hazretleri... Manevi terakkiden bahsediyor. Manevi, Manevi terakkiden Maddi dünyada da öyle. Yükselmek için maddi dünyada çok çalışmak gerek. Evet. Ahiret dünyasını kazanabilmek için de... ...çok çalışmak gerek. Yani... Şöyle söyleyeyim, öbür dünyada rahat etmek istiyor muyuz? İstiyoruz değil evet. O zaman burada epeyce bir yorulacağız yavrucu. Çok yorulacağız. Burada yorulmayan orada dinlenemez. Kural bundan ibaret. İnne maal usri Bu dünyada usur. Yusran öbür dünyada. Ama biz hepimiz bu dünyada yusrana tabiiz, Yusran peşinde koşuyoruz. Hep rahat yatalım. Tatlı hayat. Dolce vita. Gel keyfim gel. Hizmetten kaçmak, yan gelip yatmak. Bu yaptığımız işler bizim bunun ibareti. Keyfine tapıyor herkes. Hepimiz keyfimize tapıyoruz. O zaman ahirette yorulacağız demektir. Evet. Yorulmaya hazırlanalım. Yorul yorulmaya hazırlanalım. Çünkü buraya hep istirahate kaçıyor. Bir de yorul. Akşam ...hizmetten dolayı eve gelince... ...şöyle bir... Huh! diye ...diyebilmez diye yani. Yorulmuş, yorulmuş. Huh! Hatta bu bile demeyecek de... ...ama onu gelecek kadar... ...bunu duyacak kadar, bunu söyleyecek kadar... ...yorulmak lazım. Evet. Ne yapıyorsun? Bugün Allah için ne yaptın? Bütün dava bu. Diyor ki esad Hazretleri... ...yanındaki zata... ...böyle... Mayıs ayı İstanbul böyle bir karga bir de şahin İstanbul semalarında böyle birbirleriyle kavga ediyor karga ile şahin onunla beraber işte karga ile şahinin kavgasını seyretmeye başladılar kuşlar birbirlerine üstten saldırabilmek için güçlü kanat çırpışlarıyla diğerinin üzerine çıkmaya çabalıyordu bazen Kargav üstte çıkıyor. Bazen Şahin üstte çıkıyordu. şey Efendi... ...bakınız dedi... ...bu kuşların her ikisi de... ...daha yükseğe çıkmak için... ...niye? Güçlü olmak için. Üste olan güçlü olur. Onun için yukarı çıkmaya çalışıyor. Yukarıdan saldırmak daha kolay. Evet. Yukarıdaki daha güçlü olur. Aşağıdaki pasiftir. Üstteki akiftir. Bakın dedi... Ne kadar gayret ediyorlar yukarı çıkmaya, çalışmak için ne kadar çabalıyorlar. Bu kuşlar aynı hizada olsa ya da aşağı doğru bir ok gibi süzülebilirler. Yani aşağı bir seviyede durmak kolay, aşağı inmek de kolay ama yükselebilmek çok zor. Ve bütün güçlerini kullanıyorlar. İşte insanlar da yükselmek istiyorlarsa yani güç sahibi olmak istiyorlarsa, evet. bu kuşlar gibi çok kanat çırpmaları lazım. Çok yorulmaları, çok çaba göstermeleri lazım. Yukarılara, yukarılara, yolculuk bitmiyor. Yukarılarının yukarısı var. İlerilerin ilerisi var. Zirvelerin zirvesi var. Yukarıda olan güçlüdür. Yukarıda olan güçlüdür. yukarılara tırmanmak gerek zor olsa da, yukarılara tırmanmak gerek zor olsa da, katlanmak gerek buna, insana bağır olsa da, insana yük olsa da, katlanmak gerekiyor. insan taşımak, evet. vazifenizi taşımak, Efem söyleyeyim, yükleri taşımak, üzüntülere taşımak, çilelere taşımak, mukaddes davanın Kutsal insanların en büyük sevgi, sevdiği, en çok sevdiği meslek budur. Taşımak, sabretmek, çekmek, tahammül etmek ve beşir sabirin çile çekenler, taşıyanlar, sıkıntı sıkıntıyı sırtlarında taşıyanlar, bunlara müjde ver diyor. Allah evet. müjde ver ve beşir sabirin çile çekenlere müjde ver. Evet hocam. Ve insanı büyüten, insanı kuvvetlendiren, insanı Allah katında derecesini artıran hep bu yorgunluklardır. Ucudumuz ölene kadar Allah'ın yolunda yorulsun. Ucudumuz ölene kadar Allah'ın yolunda erisin, terimiz aksın. Bütün varlığımızı verelim ve Allah'ın önünde bütün varlığımız fani olsun gitsin. Bütün dava bu. İnşallah. İnşallah. Allah bunu cümlemize nasip etsin. Abi, abi Yorulmak yok. Yorulmak yasak. İsmet Özel'in dediği gibi taşları yemek yasak diyor. Evet. Taşlar yenmesi yasak olsa da yenmez. Yasak olmasa da yenmez. Niye evet. taşları yemek yasak diyor? İsmet Özel biliyor musunuz? Bizim bu yaptığımız hizmetler yorulsam da yorulmasında Allah emretse de yorulacağız emretmese de yorulacağız evet. Ya zaten yapacağımız vazife bunun için geldik biz vazifemizi bilsek de bilmesek de Allah emretmemiş olsa bile vazifeni, o vazifeyi yapacaksın evet İlla mutlaka birilerinin emir vermesi gerekmez el arabası gibi olmamak lazım Nerede evet. görüyorsun bir eksiklik, noksanlık? Hemen düzeltmen lazım. dere emir verecek. Böyle bir şey yok. Her zaman emre hazır. Olmalı. Evet. evet hocam. Hocam bazen maneviyatta da küçük şeylerin büyük şeylere perde olduğunu görüyoruz. Yani evet bazen insanlar teferruatlarda boğuluyorlar. Hedeften uzaklaştırıyor tabi bu. Bununla alakalı da Bu kalvetinde nakletmiş olduğu Esad Efendi Hazretlerinin bir benkübesi var. Küçük şeylerin büyük şeylere perde olmasıyla alakalı. Evet. Bundan bahsedebilir misiniz yani? Küçük şeyler evet. neden büyük şeylere perdedir ya? Yani? Bu için bu gerçekten hayatımızın küçük küçük şeyleri bizi çok oyalıyor. Yani mühimlerle uğraşırken ehemlere kaçırıyoruz. Evet. Benim çok kıymetli mesai arkadaşlarımdan bir tanesi böyle Ee, sevdiğim muhterem bir zat, değerli bir arkadaşım. Ee, yani iyi de bir arkadaşım. Hizmeti seviyor. Ama hizmeti şöyle seviyor. Şimdi diyorsunuz ki, e, siz bu öğrencileri yetiştireceğiz. Bu insan malzemesi var önümüzde. Evet. Biz akademisyeniz. Akademisyen olduğum için biz insan yetiştireceğiz. Onlara tefsir okutalım. Fıkıh, hadis okutalım. Onlara dünyayı okutalım. Onlara ahireti okutalım. Onlar Kur'an'ı ruhunu elde etsinler. Durmadan adam yetiştirelim. Durmadan adam yetiştirelim. Evet. Hadi koşalım. Banya'da, Ankara'da 35 konuştuğum, koştuğum gençlere hizmet ettiğimiz yer var benim. Kendi konuşuyorum Evet. bakıyorsunuz çünkü ben bir, yani bir akademisyenim işte ilim anlatmak durumundayım talebelere bir şeyler vermek zorundayım benim vazifem bu bunu yapmam lazım ama bunu yapmayıp da kalkıp da e yavrucuğum ne yapıyorsunuz böyle bir hizmete koşuyor musunuz koşuyorum hocam diyor hakikaten koşuyor Efendim, otobüste giderken bir tane şoförle tanışmıştır. onun teyzesinin dayısının oğlu Efendim hastaneye girecektir. Onun efendim söyleyeyim, orada bir tanıdığı yoktur falan. Bu gibi hayır işlerle uğraşıyor. Ama bu hayır işi değil de, senin işin adam yetiştirmek. Yani mühim o da mühim. Bir insana hmm. gidip bir hastaneden sıra alacaksın. Bir, bir şey mi? E, tanıdık, tanımadık, hizmete de koşuyorsun, Güzel. Falancı bir yere gidiyorsun. Falancanın teyzesinin, dayısının, kızının damadı buradaymış. Onu ziyaret ediyorsun. Ama hizmetlerde... Sen hizmete geldin buraya. Evet. Sen konuşmaya, anlatmaya... Eğitime geldin sen. Sen nerede geziyorsun? Sağda, solda geziyorsun. Güzel de bir iş, kötü bir iş de değil. Ama mühim yaptığın işler, ehem. O kayboluyor. Yani bu şekilde insanın... Mühimlerle meşgul olup, ehemmiyeti kaybetmesi, aklının küçük olduğunu ve ahmak olduğunu gösterir. Ve ahmakları oynayan maalesef pek çok hizmet erbabı var. Lüzumsuz işlerle meşgul olacak diye Allah'a kulluk birinci görevimiz bizim. Evet. İkincil işlerde insan kendini vermiş, orada kendine fani yıkılıyor. Önce sen bir kul olacaksın, bir onu bir hallet. O birincil. Primer. Ondan sonra sekondere geç. Yok. Öyle bir şey yok. İşte Esad-ı bunu anlatırken diyor ki Karlüvet'e masmavi gökyüzüne uzanan Alem Dağı'na bakarak Sayın Karlüvet, bana biraz yaklaşın dedi. Yaklaştım Esad-ı Buradan Uzaktaki şu muhteşem dağı görüyor musunuz? Alem dağı. Şimdi başınızı biraz sağ tarafa çeviriniz ve bakınız. Başımı sağ tarafa çektim, baktım. Efendim dağ gözükmüyor. Biraz önce görüyordum ama şimdi göremiyorum. Sayın Kargölt niçin dağı göremiyorsunuz? Efendim çünkü dışarıdaki incir ağacının yaprağı Pencereyi kapatmış ve o incir ağacının yüzünden Alemdağ'ı göremiyorum dedim diyor. Bunun üzerine eser ki, işte marifetullah, Allah'ı tanımak da böyledir. Yani bu yaprak gibi hayatınızı meşgul eden küçük şeyler var pek çok. Küçük küçük böyle yapraklar alem dağı gibi muazzam şeyleri görmeye engel olur. Yani küçücük bir yaprak. Hayatınızı küçücük yapraklarla doldurmayın. Büyük alem dağları kaçırırsınız. İnsanın aklının küçük olduğunu gösterir. Evet. Orada şurada peygamberimizin hayatını okuması lazım. Burada ilmihal okuması lazım. Burada bir akraba ziyareti lazım. Yani bu gibi işlerle meşgul olması lazım. Oturuyor. Efendim söyleyeyim. Radyoda, televizyonda artık neyse, yemek efendim, sevim, revani tatlısı nasıl yapılır? Bir saat onu izliyor. Evet. Ki e faydalı bir şey revani tatlısı yapmak. Zararlı değil. Ama burada namazını şöyle bir dört rekatli namazı sekiz dakikada kılmak. Ve rüküsünü, secdesini uzun yapabilmek. Secdelerde ağlamak. Her vakitte bir namaz abdesti almak. Yani bu gibi şeyler Allah'a kulluk. Bunlara o kadar titizliği göstermiyoruz. Yapacağımız bir revani tatlısında televizyondan tarif alıyor. İçerisine bilmem ne safran katacaksın diyor. Yağı diyor Urfa hakiki tereyağı olacak diyor. Ve içerisine koyduğumuz un malzemesi böyle olacak. Fırının derecesi bu kadar olacak. Onları milim milim satır satır takip ediyor. E, eve yemek yapıyorsun. Güzel, mühim bir konu. Ama ondan daha mühimler var. Mevlana Celaliyet'in Rumi Hazretleri. Küçük küçük şeylere dalıp da büyüğü kaybedebilmek. Bunu anlatırken o menakıb-ül Mevlana'nın başından geçen bir olay naklediliyor. Deniliyor ki bir adamın çocuğu kaybolmuştu. Aradı iki gün, üç gün bulamadı. Hüngür hüngür ağlayarak Mevlana'nın yanına geldi. Evet. Böyle ağzından burnundan sular, sümükler, tükürükler, hüngür hüngür ağlıyor. Geldi Mevlana'nın yanına. Mevlana dedi. Üç günden böyle çocuğum kayıp dedi. Bulamıyorum dedi. İsim yanıyor dedi. Ne olur yardımcı ol dedi. Mevlana Hazretleri üzülme otur bakayım dedi. Ve bir müddet Mevlana Hazretleri başını önüne eğdi. Murakabe yaptı. Daha sonra başını kaldırdı. Sizin çocuğunuz falanca yerde, falanca köyde muhtarın evinde adres verdi. Evet. Adam da sevinçle kalktı, doğru o adrese gitti. Öyle dediği gibi hakikaten köyde o muhtarın evinde çocuğunu buldu. Mer çocuk kaybolmuş. Muhtar da getirecek ama çocuk anlatamıyor nerede, nereli olduğunu, adres söylemediği için getirememişti adam. ...büyük bir sevinçle Mevlana Hazretleri'ne geliyor. Evet. Mevlana Hazretleri diyor ki... ...hayırlı olsun çocuğunu buldum. buldum efendim... ...sayenizde diyor, teşekkür ederim diyor. Mevlana Hazretleri diyor ki... ...kardeş diyor... ...siz... evladınızla seveceksiniz... ...siz Allah'ı da seveceksiniz. Evladınızı... ...kaybettiniz... ...hüngür hüngür ağladınız. Ama yıllardan beri siz Allah'ı kaybettiniz... Hiç bu kadar ağladınız mı diyor. Ağlamadım diyor. Çocuğu kaybolunca ağlamak tabii önemli bir şey. Evet. Ama Allah'ı kaybettiğiniz ağlamak ondan daha önemli bir şey. Allah'a Allah'a ağlamayı kaybetmişiz biz. Bir sermayeyi kaybettiğimiz zaman, iflas ettiğimiz zaman bütün dünya simsiyah oluyor. Ama sen Allah'ı kaybettin. Sen namazı kaybettin. Sen tehcüdü, tesbihi, hayratı, hasenatı kaybettin. Kulluğunu kaybettin. Birincili kaybettin. İkinci seni oyalıyor. İkinci şeyler, yani primer olmayan, e, sani, ikinci gelen, birinci, hep onlarla meşgulsun sen. Ya birinciye ne zaman vakit gelecek? Hepimizin hayatı hep mühimlerle dolu, ehem, daha mühimle dolu değil maalesef. Allah daima hepimizde ikinci planda. En mühim varlık o. Hepimizde ikinci planda. Ondan sonra kalkar, karşıma gelir. Acaba Allah'ın yanında benim durumum nedir sayın hocam? Yavrum, Allah'ı sen öncelliyorsun, birinci planı alıyor musun? Alıyorsan Allah da seni birinci plana alıyor. Ama senin hayatını görüyorum ki, sen hayatında Allah'ı hep ikinci plana atıyorsun. Bunun manası... Allah da seni ikinci plana atıyor. Sen Allah'a nasılsan Allah da sana öyle. Anladın mı? Evet. İşte bu eee Esaderi Hazretlerimizin anlatmış olduğu husus çok büyük bir hayat terbiyesi. Yani plan, program, kural çok önemli bunlar. Bunları hep kaybettik biz. Evet. Hep basit basit şeylerle, hobilerle meşgul oluyoruz. dünya dünya kesinlikle ikinci planda olması lazım. Ahiret birinci delili velen ankhira tuhayurul lekeminel üüle üüle üüle ahiret ula. dünya sani dünya ikinci ayet bu böyle söylüyor Allah dünya hep önde ahiret ikinci planda. Evet çünkü insan innel insan huulika hilya yaratılışta insan kapitalist yaratıldı fıtratında kapitalizm var mülkiyet mülkiyet var insanın yapısında. Evet. Onun terbiyesi. O mülkiyet duygusu. Bunu nasıl halledeceğiz ben de bilemiyorum. Çok zor. Evet kıymetli hocam. Allah razı olsun. De demek ki yani teferruatlar, küçük şeyler büyük hedeflere ulaşmayı engelliyor. Engelliyor maalesef. <gülüyor> Hayat boşa geçiyor. Evet. Kı kıymetli dinleyenler, Programımızın sonuna geldik. Ben bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.